Radyo Tiyatrosu Affet Beni Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Nihal Gökçek Radyoya uygulayan Ahmet Kara Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Mahmut Acar Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldüken Bu eser yaşanmış bir hikayeden oyunlaştırılmıştır. Acelemiz yok Gültekin. Rahat gidelim. Arabayı çok mu sert kullanıyorum? Maşallah çok kusur bir şoförsun de... ...bizdeki trafik malum. Her taraf maganda dolu. İzmir'e daha çok yolumuz var. Aslında ticaret için Bursa biraz uzakça değil mi Ali? Öyle ama son zamanlar tekstil sahasında Bursa çok gelişmeler gösterdi. Kız kardeşin de Bursa'dan evli olunca... ...öyle değil mi? Biliyorum. Kardeşini çok seviyorsun. O da seni seviyor. Evet. Bursa'da kaldığımız müddetçe... ...bize kendi evimizin sıcaklığını yaşattılar... Seni de çok seviyorlar. Evet, enişten de maşallah çok sıcak kalmıyor, cana yakın. Asıl önemlisi bu seyahatimizde çok iyi bağlantılarımız oldu. Tekstil ticaretinde bir şeyler başarmışsak bunu sokağa çıkmaya borçluyuz. Masa başı, tezgah başı devri gerilerde kaldı artık. Sahi döndüğümüzü yenge hanıma bildirdin mi? Gülay'a mı? Bildirdim. Bursa'dan hareket etmeden önce telefon ettim. Ha, biliyor musun Halilciğim? Çevrede herkes bizim ortaklığımızı örnek gösteriyor. <gülüyor> Elhamdülillah. Biz olması gerekeni yapıyoruz, öyle değil Hı hı. <gülüyor> Aman Gültekin dikkat et Bak şu trafik canavarına İnsanı katil eder bunlar Trafik kuralı kaidesi nedir bildikleri yok <Gülüyor> Yollarda da bu gece çok araç var Hafta sonu ya Evet acele giden ecele gidermiş Aldırış ettikleri yok ki Aman Gültekin kamyona dikkat et ya yüzde <Gülüyor> %90'ı bunların etrafında oluyor Tam karşıdan geliyor Of hmm. Hay Allah uzun farlarını da yakmış Yol iz görünmüyor Kapat şu selektörü serselerim Islarmış mudur uykusuz mudur Direksiyon! Direksiyonu saaktır! Hayır hayır sağımız uçurum! Ay! Alo? Ah Turan abi sen misin? Ee, evet benim Gülay nasılsın? İzmir'de havalar nasıl? İyi. Bizler de çocuklarla beraber Halil'i bekliyoruz. Cep telefonuyla yoldan aradı. Bu gece geliyorlarmış. Ee, sizler nasılsınız? Çocuklar görünce. Yani şey, bizler iyiyiz, iyiyiz. Ee, abla, nasıl desem? Kocan e, abi, bir şey mi oldu yoksa? şey, Kocan. Ne yani oldu Kocama? Halil'e bir şey mi oldu? Yoksa kaza falan mı oldu? E, maalesef. Bursa yakınlarında bir trafik kazası geçirmişler Halil'le ortağını Bursa Tıp Fakültesine kaldırmışlar Ben de hastaneden arıyorum seni şimdi Aman Allah'ım Peki şimdi nasıl durumu iyi mi Çok şükür yaşıyor ama yoğun bakımı aldılar Ne yazık ki Gültekin Bey kurtarılamadı Aman Allah'ım Ne yapacağım ben şimdi Alo abla abla Bak hemen bir arabaya atla buraya gel tamam mı Seni bekliyoruz Tamam hemen geliyorum Abi, Zuhal abla. Ah oh, Gülay, geldin demek. Halel'in durumu nasıl? Kocam iyi mi? Telaşlanma, telaşlanma. Çok şükür hayatı tehlikeyi atlattı. Allahım, kendisini <gülüyor> görebilir miyim? Dur, dur, acele etmeyle dur. Biraz dinlen kendine gel. <gülüyor> Doğruyu söyleyin, durumu nasıl? Doktorlar ne diyor? Şey, beyin travması geçiriyormuş. Birkaç kırığı var. Kırıkları iyilese bile kısmen hafıza kaybı olabileceğini söylediler. Hiç i̇yileşmeyecek iyileşmeyecek miymiş? Hayır canım öyle bir şey yok. Toparlanması biraz uzun zaman alır diyorlar. O kadar. E, buna da şükretmek lazım değil mi? Beterin beteri var. Hadi Gülay. Bir iki lokma bir şeyler atıştır. İnan canım yemek istemiyoruz öyle Bak Zuhal'i dinle de bir iki lokma bir şeyler atıştır. Sen de takattan düşersen Halil'e kim bakar sonra? Kaç ay oldu hastanede yatıyor Turan abi. Bizi bir bakıyorsun tanıyor bir bakıyorsun unutuyor. Çocuklarını hiç tanımadı. Onlar baba deyip boynuna sarıldıkça o bön bön yüzlerine baktı hep. Çocuklarını çok severdi. Onlara hiçbir babanın düşkün olamayacağı kadar düşkündü. Ben de Halil abim için çok üzülüyorum ama sabretmek zorundayız Gülay. Doktorun söylediklerini hatırlasın. Biliyorum uzun bir zamana ihtiyaç var dedi. Ama benim de dayanma gücüm kalmadı. Sinirlerim çok zayıfladı. Yavaş yavaş tükendiğimi hissediyorum. Allah hepimize sabırlar versin. Abime de acil şifalar versin. Ne yapalım iş başa düştü. Bir de Gültekin Bey'e baksana. cazı ölüp gitti. Ona bari bir şey olmasaydı. İşimiz dağılmazdı. Ne yapar eder dükkanı dağıtmazdı. Halil çalışmadığı için işçiler dükkanı terk etmişler. Dükkan öylece kapanıp gitti. Ortağı Gültekin yaşasaydı ne yapar eder dükkanı kapatmazdı. Ah, çocuklar desen kah kayınvalidemlerde kah sizde kalıyor. Perişan oldu yavrularım. Kazadan sonra bölündük parçalandık. Eh, hayat düz bir çizgi değil ki Gülay. İnişler ve çıkışlar hepsi bizim için sabır gösterip Allah'tan yardım isteyeceğiz. Dua edeceğiz. Elimizden gelen bu. Çilemizi dolduruyoruz Turhan abi. Çilemizi. <gülüyor> Yeter artık ağladığın Gülaycığım. Güçlü olmak zorundasın. Aylardır çoluk çocuk sizlere yük oldu Aa o nasıl söz? O çocuklar senin de abinin çocukları. Onlar bizim de çocuklarımız. E sen de bizim kardeşimizsin Gülay. Sağ olun ama gerçekten çok yük olduk abi. Sen istemedin ki böyle olmasını kimse istemedi. Bizim yüzümüzden evinizin düzeni bozuldu. sus lütfen Gülek. <gülüyor> yavaş yavaş kızmaya başlıyorum ha. Bir daha bu şekilde konuştuğunu duymayacağım. Biz el alem değil, akrabayız. Kötü günde birbirimizin yardımına koşmayacağız da kiminkine koşacağız ha? Hadi toparla kendini bakayım. Kocanın karşısına böyle çıkamazsın. Halil Bey'in artık bizimle bir işi kalmadı. Fakat çok uzun süre hareketsiz kaldığı için kalça eklemleri kireçlenmiş. Şimdi bir yazı yazıp fizik tedavi kliniğine sevk edeceğim. Taburcu etmeyecek misiniz doktor hanım? Hareketsizlikten kalça ve dizleri kireçlenmiş dedim hanımefendi. Fizik tedavi görmesi şart. Hay Allah görüyor musun? Taburcu olacak diye hazırlamıştım kendimi. Sabırlı ol canım. Abimin iyiliği için ne gerekiyorsa yapılsın. Fizik tedavi ne kadar sürer doktor hanım? Maalesef hastamızın tedavileri uzun sürüyor. Buna alışmanız lazım. Hadi Halil. Biraz gayret et. Kaldırmaya çalış şu bacaklarını. Elimden geleni yapıyorum ama kıpırdamıyor bile. Hayır elinden geleni yapmıyorsun. Sürekli seni ben çalıştıramam. Ne söylesem faydasız değil mi? Bıktım Allah'ım. Aylardır hastanede yatıp kalkıyorum. Kocam iyileşmek için çaba göstermiyor. Çocuklarım... Ve ben perişan olduk. Şeytan diyor ki, al çocuklarını çek git. Git de bu adam ne yaparsa yapsın. Ne duruyorsun? Git o zaman. Seninle uğraşmaktan da yaşamaktan da bıktım Halil. Anlıyor musun? O kazada Gültekin gibi ben de ölseydim keşke. Benden nefret ediyorsun artık. Biliyorum. Ederim tabii sana biraz gayret et Doktorun verdiği hareketleri kendin yapmaya çalış diyorum Dinlemiyorsun beni Ben de insanım Halil Aylardır sana egzersiz yaptırmaktan bıktım Yorgunum artık Olmuyor işte yapamıyorum İstersen yaparsın Yapamıyorum dedim sana Tamam bağırma Biraz sonra Zuhal abla gelecek Ben de eve gideceğim Sana git dediğim için mi gidiyorsun Hayır bir yığın birikmiş kirli çamaşırım var Onları götürüp makinede yıkayacağım Çabuk gel olur mu gelirim merak etme merhaba çocuklar <gülüyor> hoş geldiniz Uhal abla hoş geldiniz hoş bulduk Halil abi nasılsın e işte bak mı öyle dediğiniz Uhal abla gayet iyi ama beni yormak için her türlü kaprisi yapıyor <gülüyor> koca adamsın Halil abi yaramaz çocuklar gibi davranmak hiç yakışmıyor sana güleyi kızdıracak ne yaptın bakalım hiçbir şey yapmadım hiçbir şey dersin tabi Aylardır kendi yapması gereken hareketleri bana yaptırıyor halabla. abla. Artık biraz da kendisinin gayret etmesi gerekmez mi? Niye bu haliniz ya? İkiniz de barut gibisiniz. E, Gülay haklı abi. Neden biraz da kendin gayret etmiyorsun? Yapamadığımı söyledim Zuhal. Ne yapayım? Kıpırdamıyor bu bacaklar. <gülüyor> Peki abi sen de haklısın. Sen de sabırlı olmaya çalış Gülay. Bak istediği yerde yapamıyormuş. Fazla zorlamamanız. Tamam abla tamam. Ee, bak abla... Ben birkaç günlüğüne çocuklarla beraber eve gitmek istiyorum. İzmir'e mi döneceksin? Çok bunaldım abla. Çocuklar da sıkıldı. Kurban bayramı da yaklaştı. Hem annemle hem akrabalarımla bayramlaşır. Tekrar Bursa'ya dönerim. Şey bilmem ki. Bayramüstü kocanı hastanede yalnız bırakman doğru olur mu? Siz varsınız abla. Birkaç gün idare edersiniz. Birkaç günlüğüne idare ederiz ama... İstersen bir de abime soralım. Ne soracak mısınız bana? Şey Gülay kurban bayramını İzmir'de geçireyim diyor da İzin verirsen çocuklarla gidecek Bir şey demeyecek misin abi Ne yaparsa yapsın Ne yaparsa yapsın olur mu canım Doğru düzgün cevap ver Benim için değil Halil. çocuklar Tamam gidin Bir daha dönmeyecek misin Gülay Yok canım bunu da nereden çıkardın Döneceğim tabi Çocukları İzmir'de annemin yanına bırakırım. Burada Zuhal ablamları... ...kayınvalidemleri yük oluyor estağfurullah. Onlar küçük elbette yaramazlıkları olacak. Onların yaramazlıklarını ben bilirim. Eğer halasının yanında biraz daha kalırlarsa... ...evde eşya diye bir şey bırakmayacaklar. Çok yaramazlık yapıyorlar. Aylardır çocuklarımın yüzüne hasretim Gülay. Kendimi toparladığından beri... ...bir defacık olsun göstermeden onları bana. Hastaneye getirmeye kalksam... ...ortalığı birbirine katarlar. Dışarıda hiç başa çıkılmıyor ki. Tamam tamam. Git. Bayramdan sonra gelirim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Aa, dur evet. Gülay. Hastane çıkışına kadar yolcu edeyim seni. <gülüyor> Abim şuurunu çok şükür toparladı. Hem de doktorların tahmin ettiğinden daha erken toparladı. Öyle de bir de çocuktan farkı kalmadı. Çocuklardan daha çok ilgi istiyorum. Buna da şükretmek gerek. Ama ayaklarını şu kadarcık kıpırdatmıyor. Aylarca çalıştırmaktan kollarım koptu. <gülüyor> Demek ki henüz kendi başına yapabilecek durumda değil mi? İyi de abla ben ne zamana kadar dayanacağım O senin kocan Gülay Tamamen iyileşinceye kadar yanında olmak zorundasın Karı koca böyle zamanda birbirine lazım Abimin iyileşmesinde en büyük fedakarlık sana düşüyor Peki abla Mümkün olduğunca İzmir'den çabuk dönmeye bakar. Üzerim iyice bozuldu anne Bunu aldım. o kadar ki artık çocuklarımı dövmeye başladım ben de insana dayanacak gücüm kalmadı Halil kaza geçirdikten sonra huzur düzen denen hiçbir şey kalmadı Ağlama yavrucuğum madem tahammülün kalmadı dönmezsin Bursa'ya bir daha olur biter bundan sonra çocuklarının başında kalır onlarla ilgilenirsin baksana yavrucaklar bakımsızlıktan ne hale gelmişler Görümcen olacak o kadın yardım etmemiş anlaşılan Aman anne onun işi gücü çene çalmak Arada bir de olsa hiç mi yardım etmedin <gülüyor> İki bilemedin üç Ama akıl vermeye gelince kimseye ağız açtınız O aklı önce kendisine versin Tamam kızım sen istemedikten sonra Kimse seni koca karı çekmeye zorlayamaz Ben seni çile çekmen için kocaya vermedim Halil artık iyileşemez anne Ömrü billah sakat kalacak Doktorlar söylemiyorlar ama ben biliyorum her gün indir kaldır yapamam ki. Üstelik sakatlı yüzünden çalışamayacak. Ben nasıl çalışayım? Hem kendisini hem çocuklara bakacak biri lazım. Rahmetli babanın emekli maaşı var. O iyi kötü bizi idare eder. Bir de bakkal dükkanı işletiyorum. Oh, geçinir gideriz. Sen hiç üzme tatlı canını. Çocuklarınla ilgilen yeter. İyice azmışlar. Çocuklar böyle değildi anne. Kazadan sonra böyle oldular. Huyu değiştirdiler. Geçer güzel kızım hepsi geçer. Asma artık yüzünü hadi gülümse. <gülüyor> Peki anne ha şöyle güzel bir bayram geçirelim de aklımız başımıza gelsin kız. Neden kahvaltı etmiyorsunuz Ohan? Aslında hemen giyinip pastaneye gitsem iyi olur. Tamam gidersin de akşamdan beri senin canım bir şeye sık. Söyler misin lütfen? Korktuğum başıma geldi Torhan. Hayırdır neymiş o? Gülay sanıyorum o abimi terk etti Saçmalama şimdi Gülay bir daha buraya dönmeyecek Turhan Halil abime dönmeyecek Canım şimdi bunu da nereden çıkardın sen Öğrendim Kimden İzmir'de olanları nereden biliyorsun Annesinin kapı komşusundan öğrendim Hani geçen sene biz oraya gidince Bizi ev baklavası ikram etmişti ya, hatırladın mı Aa ha, evet hatırladım İşte o dün öyle üzeri telefon etti Gülay'in annesi olacak kadın açmış ağzını yummuş gözünü ...neticede sen burada kal çocuklarına bak deyip göndermiyormuş. Aa dur hele dur. Bak şimdi bu dedikodu olabilir ha. Gülay aklı başında bir kadındı. Kocasını kimseye şikayet etmez. Hem Halil mi istedi bunu? Kaza oldu. Adı üstünde. Onu bunu bilmem Turhan. Abim bizim elimize kaldı. Zavallı olanları duyarsa çok üzülür. Üzülmekte lahmuz o Yıkılır adamcağız. He, bak en iyisi şimdilik duyurmayalım ha tamam mı? Bakarsın Gülay çıkıp geliver. <Gülüyor> Boşuna ümitleniyorsun. O dönmemek üzere gitti. Ben gecikmeden hastaneye gideyim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. abinin Salih Bey'in diz ve kalça eklemleri aşırı derecede kireçlenmiş. Röntgenlerinden anladığım kadarıyla... ...altı ay boyunca rehabilitasyon merkezimizde hareket yaptırıldığı halde... ...olumlu sonuç alamamışız. Yani hareket yaptırmamızın hiçbir faydası olmadı mı doktor hanım? Maalesef olmamış Peki ne yapmamız lazım Elbette bir çaresi vardır Var elbette ameliyat olması lazım Ameliyat mı? <gülüyor> Eklemlerdeki kireç başka türlü temizlenmez Ama bir daha ortopedi uzmanı arkadaşlarımla görüşeyim ee, Size ancak o zaman kesin bir şey söyleyebilirim <gülüyor> Ne yapalım doktor hanım ameliyat yaparız Yeter ki abim kurtulsun Eee <gülüyor> İşte böyle Halil. Demek ameliyat diyorlar he? Evet. Doktorun dün bir ortopedi uzmanıyla... ...görüşüp röntgenlerini göstermiş. O doktor da mutlaka... ...ameliyat olman gerektiğini söylemiş. Yoksa ömür boyu yatağa mahkum mısın? Siz bilirsiniz. Doktorlar ne diyorsa o yapısın bari. Siz bilirsiniz demekle olmaz abi. Ameliyata sen karar vereceksin. Artık ameliyat olsam da olmasam da... ...umurumda bile değil Zuhal. Sen neler söylüyorsun? ...karım ve çocuklarım ihtiyacım olduğu zamanda yanımda yoksa... ...yaşamanın ne anlamı? <gülüyor> Halil biliyorsun Gülay bayramdan sonra... Geliyor. ...kimi kandırdığını sanıyorsan enişte... ...Gülay çocuklarımı da alıp beni terk etti... ...ve seni sakat olduğum için yaptı bunu. Aa, terk ettiyse etsin ya... ...bu dünyanın sonu demek değil ki... ...şimdi sen kendi sağlığını düşünün. Sağlık falan lazım değil bana artık. Ne diyorsun abi ameliyatı kabul etmezsen ölmeyeceksin ki... ...ömür boyu birilerine muhtaç olarak yaşamak zorunda kalacaksın... ...bu daha mı iyi? Merak etme Zahil. Size yük olmam. Atarım kendimi bir köpreden aşağı her şey kökünden halloldur. Çıldırmışsın sen. Aa, bana bakın ikiniz de sakin olun lütfen. He. Halil sen de şu saçma sapan konuşmalarınla kardeşini üzme. Ameliyat gerekiyorsa olacaksın. Peki olacağım. Heh, şöyle yola gel. Ama bir tek şey için ameliyat olacağım. Ayaklarımın üzerinde durmayı başardığım anda... ...İzmir'e gidip o Gülay denen şıllı haddini bildirmek için. Neler diyorsun abi? Ne diyeceğim? ...çocuklarımı da alıp beni terk etmenin hesabını vermeli. Çocuklarımı benden uzaklaştırmamalıydı. Heh. O zaman azimli ol ki... ...iyileşip çocuklarına kavuşasın. Dün gece konuştuklarımızı eline boyuna düşündün mü kızım? Düşündüm anne. Ne karar verdin? Hemen karar vermek mümkün değil ki. Ne varmış karar veremeyecek... Bundan sonra sana sakat bir adamdan hayır gelmez kızım. Aklını başına topla. O çocuklarımın babası anne. Bir çırpıda nasıl koparıp atarım söylesene. O halde dön Bursa'ya. Ömür boyu koca kahri çekeceksen o da senin bileceğin iş. Bunca yıl beraber olduk. İyi kötü günlerimiz oldu. Bütün bunları bir anda nasıl yok sayarım anne. Söylesene bir akıl ver bana. Sana söyledim kızım. O adamdan bundan sonra ne sana ne çocuklarına hayır gelmez. Ondan boşanıp kurtulmaya bak. Gençsin, güzelsin... Sana koca mı yok sanki? Kasap Remzi'nin oğlu hem genç hem yakışıklı. Aslan gibi de polis. Neler söylüyorsun anne? Ben Halil'den boşanmanın zorluğunu anlatmaya çalışıyorum. Sen maşallah daha boşanmadan koca bulmaya kalkıyorsun. Ben senin iyiliğini düşünüyorum kızım. Halil'den boşanacak olsam yeniden evlenmem bilmiş ol. Aaa delinin zoruna bak. Niçin evlenmeyecekmişsin? Sen niçin babam öldükten sonra evlenmedin anne? Canım o başka, bu başka. Ah anne, Halil'le evlenmeyi sırf ben istedim diye onu hiç sevmedin. Bir kerecik olsun damadım deyip kucaklamadın. Ne zaman elini öpmeye gelse surat astın. İki kelime konuşmamak için elinden geleni yaptın. Sakat kaldı ya, beni ondan ayırmak için sana gün doğdu. Ama madem kocan çok kıymetli, geri dönersin olur biter. Bak yüzüne söylüyorum, geri gelip benim evime sığınmaya kalkarsan... ...kapım sana kapalıdır bilmiş ol. Ona geri döneceğimi söylemedim anne. Sadece boşanmak kolay bir mesele değil dedim. Çocuklara bu durumu nasıl izah edeceğim? Büyük kızım daha beş yaşında ama her gün babasının neden bizi almaya gelmediğini soruyor. Babanız hasta gelemez diyemiyor musun? Diyorum ama bu defa da babam gelemiyorsa biz yanına gidelim anne diyor. Boş ver çocuktur o. Birkaç ay sonra unutur. Okula başladı mı hatırlamaz bile. Hayır anne ben aynı fikirde değilim. Çok şeyi büyüklerden çok daha iyi anlıyorlar. Öyle yok böyle yok. Dönmediğine pişman mısın yoksa? Bilmiyorum anne bilmiyorum. Öylece kendi haline bıraktım geldim. Doktor hanım doktor hanım. Ee, doktor hanım nasıl geçti ameliyat? Gayet iyi geçti. <gülüyor> Abim artık yürüyebilecek mi? Nerede? En az 3 operasyon daha geçirmesi gerekiyor. 3 mü? Hı hı. Diğer kalça kemiği ve dizlerdeki işlemler mü alalım. Onlara da aynı işlemleri yapmamız gerekecek. İyi ee, ama e, ne yapalım? Ne yapalım? Deseniz de birkaç ay daha hastanedeyiz. Hayır, dikişler alındıktan sonra eve götürebilirsiniz. İyi ki Halil'i eve getirmişiz hanım. Hastanedeki haline göre epeyce toparlamış kendini. Kendini ne kadar çabuk toparlarsa o kadar çabuk iyileşir. Ah bir de Gülay sürpriz yapıp gelseydi. Nasıl da sevinirdi Halil'dim. Ben ondan umudumu kestim artık. Aylar geçti telefon açıp da abimin durumunu bile sormadı. Hiç böyle bir sürpriz yapar mı? E arayıp sormaması benim de canımı sıkıyor. Halil eskisi gibi belli etmiyor ama... ...için için yiyor kendini çocuk. Zavallı, aylarca hastane köşelerinde yatalak kaldığına mı... ...bütün işlerinin alt üst olduğuna mı... ...yoksa karısının çocuklarını alıp kendini terk edişine mi yansın? Hiçbiri değil, karısının terk edişi mahvetti onu. Ya, ameliyat araları geçti sayılır. Diyorum ki, şöyle ara sıra arabaya bindirip gezdireyim şunu ha. Dışarı çıkar, bir iki insan görür, rahatlar en azından. Çok iyi edersin Turhan, duacın olurum. Allah Allah bu ne surat böyle Zuhal Sen ağlamış gibisin Yoksa Halil seni üzecek bir şey mi yaptı he? Hayır Abim niye üstsün ki beni E halde ne oldu söylesene Gülay sürpriz yapsa diyordun ya ee? Yapmış işte Ne o yoksa telefon mu etti Keşke öyle yapsaydı Al, bak. Ha, Bu ne? ne Aman Allah, ım. Bir mahkeme ilamı Ver bakayım şunu Şimdi ne demek oluyor bu? Sevgili Gülaycığımız biricik gelinimiz boşanma davası açmış canım. İşte şimdi her şey mahvoldu. Bana bak Halil'e söyledim mi? Hayır. Birden nasıl söyleyebilirim ki seni bekledim. Aman aman hemen söylemeyelim ha. Belki bu bir şakadır. Saçmalama resmin yazının şakası olur mu hiç? Evet doğru söylüyorsun. Ne bileyim işte canımın sıkıntısından öylesine söyledim. Ha, demek Gülay boşanmaya karar vermiş ha? Bunca yıllık mutlu beraberliğin o üç tane küçücük yavrunun hatırı da mı yoktu hiç? Bana bak yolunu bulup Gülay'la bir konuşsak ha? Bir kere daha düşünmesini söylesek? Faydasız. Baksana işi mahkemeye kadar uzattığına göre. Gülay'ın geçici sıkıntılar yüzünden yuvasını yıkacağına inanmıyorum ben. Telefon mu edeceksin? Hayır. Senle birlikte İzmir'e gidiyoruz. Ben daireden izin alırım tamam mı? Ya ama Halil abimle çocuklar ne olacak? Boş ver bir şey olmaz kayınvalidemler iki gün idare ederler. Aslında o şirret anasını hiç görmek istemiyorum ya abimin hatırı var. Canım şimdiden büyütme işi bu kadar. Bak göreceksin daha iki lafı bir araya getirmeden bizi kapı dışarı edecek. Ama ona razıyım da abime nasıl izah edeceğiz? Sen onu bana bırak ben hallederim. İstanbul'dan bir düğün daveti falan var derim tamam mı? Sen şimdi hemen toparla yarın İzmir'e gidiyoruz hadi, hadi çok. <Gülüyor> Boşuna buraya kadar zahmet etmişsiniz. Kızım Gülay evde yok. Yoksa gelir. Görüşmek için ta Bursa'dan geldik Elif Hanım. Acelemizde yok. Anlamadınız galiba Zuhal Hanım. Kızım köye teyzesine gitti. Zavalla çok yorulmuştu. Sonbahardan önce de dönmez. Eh öyleyse bir büyük olarak sizinle konuşuruz biz de. Ee, kızınız Halil'den boşanmak için dava açmış. Bundan haberiniz vardı inşallah. Oh iyi etmiş. Oh. Onu bu yanlışından döndürmeniz gerekirken yaptığına seviniyorsunuz öyle mi? Sevinirim ya. Aylardır yedi bitirdi kızımı o adam. Yapmayın Elif Hanım lütfen. Bunca yıllık kocasını bırakıp kendine yeni bir hayat kuramaz Gülay. Kursa bile mutlu olamaz. Bal gibi de mutlu olur. Benim kızım bundan sonra sakat koca kahri çekemez Turan Efendi. Demek siz bu yuvanın yıkılmasını istiyorsunuz. Aman yıkılırsa yıkılsın be. Sakat bir adam kızıma bir şey veremez artık. Kusura bakmayın bir tanecik kızım bundan sonra kalır çekemez anlaşıldı mı? Halil'e haksızlık etmeyin lütfen. Kızınızın mutluluğu uğruna bir dediğini iki etmedi. Gülay'ın yediği önünde yemediği arkasındaydı. Maşallah elbiseleri çifter çifterdi. Adamcağız kaza geçirmeseydi karısının hatırına villa satın alacaktı. Ee, ama ne yapalım ki kader işte bu kaza geldi başına Dikkat etseydi de kaza yapmasaydı Elif Hanım çok vicdansızsınız Senin ne düşündüğün önemli değil Kovulmadan kalk gidelim Turhan. Anasıyla bir tanecik kızı baş başa verip boşanma davası açmışlar Besveli. İyi düşünün Elif Hanım. Kızınızın aklını çelerek büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Aa, terbiyesize bak. Hı? Senden mi öğreneceğim doğruyu yanlışı? Defolun evimden hadi. Aa. Kovulmadan hadi. gidelim demiştim sana Turhan. E, Elif Hanım lütfen bağırmayın. Bak e, tamam gidiyorum. Hadi. Ama sakın şunu unutmayın. Bu olaydan siz sorumlusunuz ve zararlı çıkan da siz olacaksınız. Anladınız mı? Ne olur <gülüyor> sus da yürü gidelim. Hayır efendim konuşacağım bırak. Hadi, Artık hadi. bundan böyle bol bol sefa sürersiniz Elif Hanım. Tabi vicdanınız izin verir de sürebilirsiniz. Hadi. Hı. Hı. Gittiler mi anne? Gittiler. Zuhal Hı. ablayla Turan abiye karşı çok ayıp oldu. Bir de köye gittim diye yalan söyledin anne. İkisi de çok iyi insanlar çok ayıp etti. Aman madem öyle odadan çıkıp buradayım deseydin. Aklımdan geçmedi değil. Ama seni yalancı çıkarmak istemin Bak kızım senin niyetin boşanmak değilse... ...davayı durdurursun. Bugünden tezi yok bu işi halledersin. Hala kararsızım anne bağışla. Ömür boyu da çile çekmek aklıma geldikçe... O zaman otur oturduğun yerde. Özür dilerim anne. Büyük kızım Büşra hala babasını sorup duruyor mu? Soruyor tabii anne. Her seferinde bir yalan uydurmak zorunda kalıyorum. Bak... Demedi deme Her şey bitmiş değil Kocana dönmek için yine şansım var Bana göre artık çok geç Beni bu parka değişiklik olsun diye getirmedin herhalde işte Bana anlatacakların olmalı öyle değil mi? Evet Biz sana İstanbul'a gideceğiz demiştik ama İzmir'e gittiniz değil mi? Evet Bak Halil çok şükür uzun bir tedaviden sonra... ...kendi ayaklarının üzerinde duracak kadar sağlığına kavuştum. Elhamdülillah. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bunca zaman hiç şikayet etmeden... ...kahrını sıkıntımı çektiniz. Büyütmene hiç gerek yok. O bizim vazifemiz. Sen şimdi İzmir e anlat bana. Oraya niçin gittiniz? Şey... Gülay... Boşver onu. Kurban bayramından sonra döneceğim dedi ama dönmedi. Telefonla dahi sağlık durumumu sorup öğrenmedi. Peki ne yapıyor, ne ediyor hiç merak etmiyor mu? Hayır, artık eskisi gibi merak etmiyorum. O artık benim için ölmüş sayılır. Ya çocukların? Onları hiç özlemedin mi? Özlemez olur hiç? Üçü de gözlerimde tutuyor. Kendimi biraz daha toparlayayım hele. Pek yakında onları görmeye gideceğim. Şey, <gülüyor> bak Gülay... Ee, Gülay ee, senden boşandı Ne? Senin gıyabında boşanma davası açmıştı. O zamanlar durumunda iyi değildi. Doktorlar bu haberi duymanın sıhhatin için iyi olmayacağını söylediler. Biz de senden mecbur engi gizledik. Ama bu ara mahkemede devam etti tabii. Şiddetli geçimsizlik ve eve gelmemeyi sebep göstermişler. Senin anlayacağın mahkeme iki celsede boşanma kararı vermiş. Yani şimdi Gülay'la ben biz o Bo mı? Evet, maalesef. ...çok uğraştık ama fayda vermedi. Demek bunun için İzmir'e gitmiştiniz. Evet. Fakat nasıl olur ben... ...bu zamana kadar karımla bir defa bile... ...kavga etmedim. Çevremizde herkes bizi örnek bir aile olarak gösterirdi. Tabii, tabii. Şey, Zuhal ve ben... ...sizden gıpta ile bahsederdik hep. Sizin mutluluğunuzu... ...kendi mutluluğumuz gibi bilirdik. Öyle ama işte... ...dost kara günde belli oluyormuş meğer. Demek ki hepimiz aldandık Hepimiz yanıldık Turun Evet sanırım Senin ömür boyu sakat kalacağına hükmetti. Öyle ya Ömür boyu sakat bir insanla uğraşmak kolay değil Böyle bir kocaya katlanmaktansa Boşanmak en güzeli Evet sanırım o da öyle düşündü <Gülüyor> Ya çocuklarım Onları öyle çok özledim ki Hakim onları Annesine vermiş Aman Allah Bak Halil bu her şeyin sonu demek değil ...senin için yapacağın ayakta durmayı başarmak... ...maddi manevi kuvvet kazanmak. Kim için? Hı? Kim için? Ayakta durmak için bir sebep göster bana. Evin başıma yıkılmış da haberim olmamış. Aynı zamana katlandım karım... ...benim karıma katlanamamış. Çocuklarımdan ne istiyordun be kadın? Neden onları elimden aldın? Tamam çocuklarım tamam... Tamam yiğidim ağlama. Ne yapalım oldu bir kere. Olan öyle ne çare bulunmuyor. Bana yazık değil mi Turan? Hayır hayır. <gülüyor> Gülay kendine yazık etti. Aç bakayım topla kendini. Her şeye rağmen hayat devam ediyor işte. Geçmişi unutmalısın. Bunca yıllık karımı... ...piricik yavrularımı nasıl unuturum işte? E, madem öyle istiyorsan... ...Gülay ile git bir konuş. Bu tamamen sana bağlı. <gülüyor> bir an için... Böyle düşündüm ama hayır, o kadın ihanet etti bana. Hakiki yarın dostum diymiş benim. Çocuklarım içinde barba taşması can. Ha, şöyle işte. Ama başka bir karar verdim işte. Hayır ola, nasıl bir kararmış bu? Evleneceğim. Ne? Evleneceğim işte, göreceksin. Çok mutlu bir hayatım olacak. Gülay aklıma bile gelmeyecek. Sen neler diyorsun, Halil? Söylediğim bu işte duydum evleneceğim Buna sevindim <gülüyor> Ben de sanıyordum ki boşanma haberini alınca Kahrından yıkılacaksın ya <gülüyor> Gördüğün gibi öyle olmadı işte Şey Yanlış anladın Halil Bak çok üzüldüğünü biliyorum Bunca yıllık eşini birden içinden söküp atmak öyle kolay değil elbette Öyle Kız Hede Kasap Remzi'nin oğluyla evlendireyim seni. Onun da gönlü varmış sende. Anne lütfen saçma sapan konuşup canımı sıkma. Üç çocuklu bir kadına kim gönül verir? Ay. Daha ne işte o istediğine göre. Sen sadece evet de yeter. Hayır anne evlenmem. İnadı bırak kızım. Tanımayan biri seni görse daha yirmisinde bekar sanır. Hayır anne, kocasız hayat. Oh ne rahat. İstediğim gibi geziyorum, dolaşıyorum, yiyorum, içiyorum. Daha ne istiyorum? Sözlerinin hepsi yalan. Sen hala Halil'den çekiniyorsun. Daha da neler? Altı ay oldu boşanalım. O defter kapandı artık. Madem öyle, evlen o halde. Ömür boyu böyle sürecektik kızım. Bir kere evlendiğim yeter. İkinci kez evlenme. İyi, iyi. Evlenmeyeceksin evlenme. Sen bilirsin. Pazar günü çocukları da alıp pikniğe gidelim ha? Ne dersin? Piknik mi? Teyzengilin köyündeki pınarlı dereye gideceğiz. Aa, sen gitmeye karar vermişsin bile. Havalar güzelken biraz hava alalım, fena mı? Ee, şey, komşumuz kasap rencizgiller de gelecek. Tahmin etmeliydim. Oğlu da gelecek mi? E, Gele tabii ne var bunda? Aa, senin maksadın başka beni o polisle karşılaştıracaksın Hayır anne ben pikniğe pikniğe gelmiyorum Özür dilerim kızım söz verdim gitmezsek çok ayıp olur şimdi Ne numaralar çevirdiğini tahmin edebiliyorum anne gelmeyeceğim işte gelmeyeceğim İşte şey kızım oğlunuzu bir göreyim sonra karar veririm dedi dedim Benim adıma karar vermek ya Hı. Ah Kafam ah böyle tepki göstereceğini bilseydim yani Kesinlikle pikniğe gitmiyorum anne ama söyledim bir kere artık kızım. Ne söylediğin umurumda bile değil. Söylemeseydin. Yeter artık senin kapislerini çektim. Hem beni hem kendini ele güne karşı rezil mi etmek istiyorsun? Asıl rezil eden sensin anne. Ben gidiyorum. <Gülüyor> Nereye gidiyorsun? Senden uzak bir yere. Bu evde biraz daha kalırsam çıldıracağım çünkü. Çekip gitti. Sanki ben kötü bir şey mi yaptım? Halbuki kendisinin iyiliğini düşünüyorum. Ah ah, bir gün benim kıymetimi anlayacaktı kıza bak ne zaman? <gülüyor> Aman Allah'ım o ses de neydi? Bir bakayım pencereden. Ah Allah Allah, cadde kenarında bir kalabalık var, biri ezilmiş galiba. <gülüyor> Aman ya Rabbi, sakın güley olmasın. Daha demin dışarı çıkmıştı, eyvahlar olsun hemen gidip bakayım. Aman Allah, kaza geçiren kızımmış. Hiç hareket etmiyor, öldü mü yoksa yavrum kızım Cihelpahir? Alo. Suhay. Elif Hanım siz misiniz? Benim. benim. Ne oldu? Niçin aradınız? Kızım. Kızım güler. kazası geçirdi. Ağır yaralandı. Şu anda hastanede. Daha dün çıkabildi yoğun bakımdan. <gülüyor> Üzüldüm geçmiş olsun. Hep halilin sayıklıyor. Benden ne istiyorsunuz? Şey, ben... <gülüyor> Aa, sözünü bitirmeden telefonu kapattı Akşam akşam kimdi o arayan Zuhal. Gülay'ın annesi Aa, Ne Elif Hanım mı Evet ee, Ne istiyormuş peki Gülay e, Gülay trafik kazası geçirmiş Ne diyorsun Bir şey mi olmuş yoksa Elif Hanım'ın söylediğine göre yoğun bakımdaymış Halil'in ismini sayıklıyormuş Bunları Elif Hanım mı söyledi? Ay Turhan, kendi kendime uyduracak halim yok ya. Kusura bakma birden şaşırdım. Peki bizi niye aramış bu? Tam ben de onu soracaktım. Cevap vermeden kapattı telefonu. Abimin ismine sayıkladığına göre durumu pek iyi değil demektir. İyileşin inşallah. İyi de annesi neden bizi arayıp haber veriyor onu anlamadım. E bizim de bütün ilişkilerini kesmedi mi bunlar? Ben de anlamadım. ...Gülay'ın kaza geçirdiğini Halil'e... ...söyleyelim diye mi yaptı acaba buna? Zavallı abimin çektiği acılar yetmedi mi? He. Boşanan kendisi. Tam abim kendini toparlayacağı sırada. Hmm, bu hareketlerinden pişman oldukları anlaşılıyor. Son pişmanlığın fayda vermeyeceğini bilmeleri lazımdı. He, Halil geldi galiba. Kapıyı açar mısın Zuhal? Hemen açıyorum. Yalnız sakın Gülay'dan bahsetme tamam mı? Tamam tamam. Geldim. Merhaba ben geldim. Herkese iyi akşamlar <gülüyor> İyi akşamlar abi hoş geldin Karnın hemen sofrayı hazırlayayım Hem de kurt gibi açım Zuhal Akşama kadar sağa sola koşturunca Eve aç ve yorgun bir savaşçı gibi dönüyorum <gülüyor> Peki yorgun savaşçı ben şimdi sofrayı kurmaya gidiyorum nasıl <gülüyor> e, nasılsın işte? Ne olsun bildiğin gibi Ten <gülüyor> anlayacağın değişen hiçbir şey yok Sabah daireye git evrakla boğuş Akşam eve gel çocuklarla boğuş <gülüyor> <gülüyor> Sahi nerede <gülüyor> benim yeğenlerim Eee odalarına çekilmiş harıl harıl ders çalışıyorlar. Aman sesini çıkarma. Ama iyi iyi çalışsın yaramaz. Senin dükkan işi iyi gidiyor mu Ali? İyi gidiyor enişte baya iyi. Boya badanası 2-3 güne kadar bitecek. Alçı dekorasyonunu da yaptım mı Bursa'nın en gözde karton piyer mağazası olacak. Hı hı. Şey enişte. Evet söyle Ali. Benim adıma bankadan kredi çekecektin ya hı hı. ne oldu diye soracaktım. Ha o. Tamam canım merak etme hazır o. Sen ne zaman istersen o zaman çeker. şöyle de. işte. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini inan hiç unutmayacağım. <gülüyor> ne iyiliği canım? <gülüyor> Taşadım da kolumuz yorulmadı Nasıl, ya. Asıl <gülüyor> iyilik iyiliktir. <gülüyor> ee, Halil. Efendim işte. Şey diyorum... Şu iş yerini İzmir'den Bursa'ya taşımakla... ...iyi mi ettin dersin Neçe ha? Ne sordun? Bu iyi çünkü öyle yani... Müşteri açısından sordum. Bu işi çocukluğundan beri yaptığını hesap edersek... ...İzmir'de müşteri çevren daha çok geniş gibi geldi bana. Hani buralarda pek kimseyi tanımazsın da. Her şey zamanla yerli yerine oturur enişte. İzmir'den tamamen ayrılıp... ...o acı... ...hatıraları orada bırakmak en iyisiydi. Hatıraları bırakıp gitmek diye bir şey yoktur Ali. O her yere seninle birlikte gelir. Tamam Tamam ...benim yaptığıma... ...kendini avurtmak diyebilirsin... ...neyse... ...yaramı kanatma şimdi... Hadi beyler buyurun sofra hazır... <gülüyor> ...aşçı başımız sesleniyor hadi bakalım sofraya gidelim şimdi... ...bu akşam ne yemek var Vallahi acaba... ...vallahi hiç bilmiyorum o kadar ısrar ettim söylemedi... ...bakalım... Alo. Suhay. Yine mi siz Elif Hanım? Evet. Evet benim. Niçin de bir rahatsız ediyorsunuz? Bir şey soracak. Ne soracaksınız? Kızımın durumu Halil'e söyledim. Hayır söylemedim. Neden ama? Kızınız bir buçuk sene önce abimden boşanarak aile bağlarını kopardığınızı ne çabuk unuttunuz. Gülay çok hasta. Hala Halil'in adını sayıklıyor. Zavallı yavrum kendinde değil <gülüyor> Kendinde olmayan bir insanın sayıklaması gayet normal Halil'i görürse Belki düzeli hasta bir kadın o ol, Ne olur yardım edin Pekala Elif Hanım <gülüyor> Son bir iyilik yapıp abime söyleyeceğim Sağol kız sağol Çok teşekkür ederim Güle güle Çocuklarını babasından kaçırdınız Şimdi de yalnızda olsun istiyorsunuz Ay, Turhan akşam gelsin de Birlikte söyleyelim abime Eline sağlık Suhalim. Kahve çok güzel olmuş. <gülüyor> Afiyet olsun abi. Hadi siz beyler baş başa oturun. Ben bulaşıkları yıkayıp geliyorum. Ee, şey Halil... ...sen bu aralar İzmir'e gitmeyecek misin? Vallahi yani işte ...bazı karton piyer malzemelerim orada kaldı. Aslında gitmem lazım. Bir ara gideceğim. Bana kalırsa en kısa zamanda git. Her şey diyorum... ...bir de Gülay'a da bir uğrasana. Gülay mı? Bu ha. da nereden çıktı şimdi? Canım çocuklarını görmek istersin diye düşündüm. <gülüyor> Özlemişsindir. Çocuklarımı ne kadar çok özlediğimi... ...bir Allah biliyor bir de ben ama... ...ama onları göstermezler bana. Peki göstermeyeceklerini nereden biliyorsun? Yaşadıklarımdan fazlasıyla... ...ders aldım enişte, oradan Bak, biliyorum. Sen yine de bir dene ha. Belki onlar da yaşadıklarından... ...bazı dersler almışlardır. Benimle açık konuş işte. İzmir'den bir haber mi aldınız? Ha, şey... Gülay seni görmek istiyor Ne? Beni mi görmek istiyormuş? Hı hı, evet. Güldürme beni işte. Gülay ne diye beni görmek istesin ki? Bak Halil şaka yapmıyorum. Annesi bize telefon edip Zuhal'le söylemiş. Daha doğrusu Gülay çok hastaymış Halil. Ya nesi varmış? Bir trafik kazası geçirmiş. Ne? Trafik kazası mı? Evet yoğun bakımdan çıkalı da birkaç gün olmuş galiba. Aman Allah'ım. Habire senin adını sayıklıyormuş. Demek ki bana ihtiyacı var Ne, ne yapacağım ben şimdi e Ne yapacaksın yarın sabah ilk otobüste yola çıkacaksın İyi de dükkan Bak sen dükkanı merak etme ben ilgilenirim Keşke bunu Zuhal'dan gündüz öğrenseydim Sabah zor edeceğim şimdi Gülay Hanım'ın durumunu soracaktım doktor hanım. Siz hastanın nesi oluyorsunuz? Kocası ya, yani eski kocası. Durumu nasıl? Doğrusunu isterseniz başta pek ümidimiz yoktu. Ya şimdi nasıl iyi mi? Şimdi iyi. Hayati tehlikeyi atlattı ama sanırım bir daha yürüyemeyecek. Ne? Yani felç mi oldu? Üzgünüm beyefendi. Kesin konuşmayayım ama sanırım ömür boyu yatağı mahkum biri olarak kalacak. Allah sahiplerine sabır versin. <Gülüyor> Size sabır tavsiye etmekten başka yapabilecek bir şey yok. Biliyor mu kendisi? Biliyor. Keşke bilmeseydi. Sonradan öğrenmesi daha fazla acı verecekti. Duyunca yıkılmıştır herhalde. Bu haber onu çok sarstı. Sürekli ağlıyor. Ha, bir de Halil diye birinin adını sayıklıyor sürekli. Halil benim. Özür dilerim. Sizi üzmek istemezdim. Önemli değil. Kendisini görebilir miyim? Evet, görebilirsiniz. Teşekkür ederim doktor. Gülay. Halil sen misin? Evet benim. Ah, Halil demek geldin. Başıma gelenleri öğrendin. Evet Gülay az önce doktorundan öğrendim. Senin başına gelenlerin aynıını yaşıyorum ama bir farklı. Ben artık yürüyemeyeceğim. Haklısın. Ben o zor günleri atlattım ve çok şükür yürüyorum artık. Seni sapazalama ayakta gördüğüme çok sevindim. Ya ben? Gülay lütfen ben... ağlama. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın. Bundan sonra yürüyemeyeceğim. Kadere karşı gelinmez. Ömür boyu yatacakmışım. Yatalak yaşayacakmışım. Ben nasıl yaşarım Halil? Duyunca çok üzüldüm Güney ama... ...ne var ki... <gülüyor> ...üzülmek hiçbir şeyi halletmiyor. Mazlumun ahı yerde kalmazmış derler. Seninki de kalmadı işte. Yaptıklarımın cezasını çekiyorum. Böyle konuşma. <gülüyor> Günahımın bedelini ödüyorum ben. Seni en ihtiyacın olduğu zaman da terk ettim. Böyle söyleme Gülay. Senin için hiç de kolay değildi. Fazlasıyla bunalımdaydım. Bunlar günahımı hafifletecek bahaneler değil Halil. Hadi geçmişi konuşarak kendimizi izleyelim. Sana çektirdiğim eziyetler yüzünden çok pişmanım Halil. Sana inanıyorum Gülay. Ah Halil. Kim bilir ne büyük ıstıraplar çekmişsindir benim yüzümden. Unut gitsin. Hepsi geçmişte kaldı. Çok pişmanım Halil. Çok pişmanım. Ya çocuklarımız? Onlara kim bakar? Kim korur onları bundan sonra? Üzülme Gülay. Her şeye rağmen çocuklarıma da sana da ben bakacağım. hadi Affet beni Halil. Ne olur affet beni. Affettim Gülay. Ben her zaman affetmeye hazırdım. Beklediğim tek şey senden gelecek. Olumlu bir işaretti. Bu yüzden dini nikahımızı bozacak bir hareketle bile bulunmadım. Hadi sil artık gözyaşlarını da gülümse. Seni ve çocuklarımı annenin ya da teyzelerinin eline teslim etmeyeceğim. Yuvamızı yeniden kuracağız ve mutlu yaşayacağız. Tek ölseydim de bu anları yaşamasaydım. Bu utancın altında nasıl yaşayacağım Ali? Hani? Kötülüğe kötülüğü herkes yapar. Önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Ben bunu yapmak istiyorum Gülay. Hem dinimizde ümitsizlik de yoktur. Sana pişmanlığı veren Allah elbet şifasını da verir. <Gülüyor> affet beni adlı oyunumuzu dinlediniz bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın